994. konu Hazreti Peygamber'in şiddetli sıtmaya sabretmesi Ebu Said El Hudri şöyle anlatıyor. Resulullah'ın huzuruna girdim, sıtmaya yakalanmıştı. Üzerinde bir kadife vardı. Elimi kadifenin üzerine koyarak "Ey Allah'ın Resulü, sıtman ammâ da korkunçmuş." dedim. Peygamber "Biz böyleyizdir. Bizim belamız çok şiddetli, ecremiz de katmerli olur." buyurdu. Sonra "Musibeti en zor olanlar kimlerdir?" diye sordum. Hazreti Peygamber peygamberlerdir, buyurdu. Peygamberlerden sonra kimdir diye sordum. Hazreti Peygamber alimlerdir, dedi. Alimlerden sonra kimdir diye sordum. Salihlerdir, dedi ve devamla onların herhangi birisi bitlenmekle belalanır ki neredeyse bitler onu öldürür. Başka birisi fakirlikle belalanır, sırtında giydiği abadan başka hiçbir şey bulamaz. Bununla birlikte onların bazılarının bu bela ve musibetlerden duyduğu sevinç, sizin lüks ve refah içinde yaşamaktan duyduğunuz sevinçten daha büyüktür, buyurdu.